Bismillahirrahmanirrahim Ferahiz kitabı 2853 Asım-ı El-İcliden Ömer i̇bn Hattab dedi ki Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi Ferahizi de ve sünnetlerini de öğrenin 2854 İbrahim'den Ömer dedi ki feraizi miras paylarını öğrenin çünkü onlar dininizin hükümlerindendir 2855, İbn-i Şehab'dan, Osman ile Zeyd zamanının birinde ölselerdi, feraiz ilmi yok olup giderdi. Andolsun ki insanlar bu ilmi onlardan başkasının bilmedikleri bir zaman geçirmişlerdir. 2856, El-Mesudi El-Kasım'dan, Abdullah dedi ki, Kur'an ile feraizi öğrenin. Çünkü durum şu ki, insanın önceden bilmiş olduğu bir bilgiye muhtaç hale gelmesi... Veya bilinmeyen bir topluluğun içinde kalması zamanı yakındır. 2857 Ebu Halil'den, Ebu Musa dedi ki, Kim Kur'anı bilir, Feraizi bilmezse onun durumu hiç yüzü olmayan başın durumu gibidir. 2858 Alkameden, Feraiz meselelerini öğrenmek istiyorsanız komşularını öldür de bağısını bağısına miras çıkmış. 2859 Abdullah bin Mesud'dan, Ferayiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir. 2860 Hamad bin Zeyd Kesir'den o da Hasan'dan. Sahabe-i Kiram, Kur'an'ın Ferayiz'in ve hac ibadetlerinin öğretmesine öğretilmesine teşvik ederdi. 2861 Abdullah'dan. Kuran okuyan kimse ferahizi de öğrensin. Çünkü ona bir bedevi rastlarsa ya muhacir sen Kuran okuyabiliyor musun diye sorar. O evet der. Bedevi miras paylarına ayırabiliyor musun diye sorar. O zaman o evet derse bu Allah'ın ona verdiği bir fazlalık ve hayır olur. Hayır derse bedevi peki senin bana üstünlüğün nedir ey muhacir karşılığını verir. 2862 Müslüm'den biz mesruka Ayşe Ferayzi iyi biliyor muydu diye sorduk da o kendisinden başka hiçbir lah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben gerçekten Muhammed'in asabının büyükleri ondan Ferayi sorarken gördüm buyurdu. 2863 Ebu Bekir'den saat Allah yolunda o ok katan ilk kimsedir. Bu yani Ebu Bekir'e ise Taif kalesinden aşağı Ali sallatü Vesselam yanma indi. Ali sallatü Vesselam kim babasından başkasına onun kendi babası olmadığını bildiği halde nesep iddia ederse ona cennet haram olur buyurdu. 2864 Ebu Bekir'e O şöyle dedi. Bilinmeyen bir nesebe bağlı olduğunu iddia etmek Allah'a nankörlüktür. Önemsiz de olsa bir nesepten yüz çevirmek Allah'a nankörlüktür. 2865 yine aynı. 2800 66 yine aynı. 2867 yine aynı. 2868 İbrahim'den. Abdullah dedi ki Ömer bizi bir yola soktuğunda onun kolay olduğunu görürdük. İşte o koca ile ana baba hakkında mirasın yarısı kocanın geriye kalan üçte biri annenidir demiştir. 2869 Yezid Erşik'ten. Ben Said İbnül Müseyyeb'e geriye karısıyla ana ve babasını bırakan bir adamın mirasını sordum. O, bu mirası Zeyd bin Sabit dörde ayırarak paylaştırdı, buyurdu. 2870 Ebu Muhallem'den Hz. Osman bin Affan bir karıyla ana ve babanın miras payları hakkında dörtte bir kadının geriye kalan üçte biriyle ise ananın dedi. 2871 Hz. Osman bin Affan'dan o dörtte bir pay yani dört paydan bir pay karının geriye kalan üçte biri yani bir pay ananın iki pay da babanındır dedi. 2872 Amr bin Said'den. O El-Harisul Aver'e bir karıyla ile ana ve babanın mirastaki durumunu sordu. O Hazreti Osman'ın görüşünün aynısıdır dedi. 2873 Zeyd bin Sabit'ten. O kocasıyla ana ve babasını geride bırakan bir kadın mirası hakkında yarısı kocanın geriye kalan üçte biri ananıdır. buyurdu. 2874 Hı. aynı. 2875 Abdullah'dan. Ömer bizi peşinden gittiğimiz bir yola soktuğunda onan kolay olduğunu gördük. Gerçekten de o bir karı ile ana ve babası hakkında dört paydan hükmetti de karıya dörtte bir anaya geriye kalan üçte biri babaya ise iki pay verdi 2876 yine aynı 2877 Abdullah'dan o şöyle dedi Allah benim anayı babadan üstün tutmamı görecek değildir 2878 ikrim eden, İbn Abbas Zeyd bin sabide sen geriye kalan üçte biri ananındır hükmünü Allah'ın kitabında buluyor musun dedi o ben sadece bir sen sadece bir insansın görüşünü söylüyorsun ben de bir insanım. Görüşümü söylüyorum. 2879 İbn Abbas'tan Koca ile ana ve baba hakkında şöyle dedi. Yarısı kocanın, malın bütününün üçte biri ananın, geriye kalan ise babanındır. 2880 Ali'den, karı ile ana baba ve koca ile ana babanın mirasçı olmaları halinde malın bütününün üçte biri ananındır. 2881 İbn Abbas'tan Karı ile ana babanın birlikte miras olmaları meselesinde Kıbliye yönelenlere muhalefet etmiştir. O malın bütününün üçte biri anıya aittir demiştir. 2882 Esvet bin Yezid'den Muaz bin Cebel Yemen'de kız ile kız kardeşi hakkında hükmetti de mirasın yarısını kıza yarısını kız kardeşe verdi. 2883 Esvet bin Yezid'den İbn-i Zubeyr kız kardeşi kızla birlikte olduğunda ana ve babaya mirasçı yapmıyordu. Nihayet Esvet ona Muaz bin Cebel mirasın yarısını kıza, yarısını kız kardeşine ait kıldı. Bunun üzerine o da ona sen benim Abdullah bin Utbe'ye elçimsin. Ona bunu haber ver dedi. Abdullah bin Utbe onun küfe kadısıydı. 2884 Ebu Zina'da geriye biz kız ve biz bir, bir kız kardeş bırakan adamın mirası sorulduğunda mirasın yarısı kızına geriye kalanı kız kardeşinindir dedi 2885 İbrahim'den o koca ana baba bir erkek kardeşler ile ana bir erkek kardeşlerin mirastaki durumları hakkında Ömer, Abdullah ve Zeyd söz konusu durumlarda öz erkek kardeşleri ana bir erkek kardeşlerin miras paylarını ortak ediyorlardı Ömer Baba onların yani ana baba bir erkek kardeşlerin ancak yakınlığını artırmıştır. 2886 Ali'den söz konusu durumda öz erkek kardeşleri, ana bir erkek kardeşleri miras paylarını ortak etmiyorlardı. 2887 Ebu Miclez'den söz konusu durumda öz erkek kardeşleri, ana bir erkek kardeşleri miras paylarına Osman ortak ediyor, Ali ortak etmiyordu. 2888 Zekvan'dan, Zeyd söz konusu durumda öz erkek kardeşleri, ana bir erkek kardeşleri miras paylarını ortak ediyordu. 2889 aynı, 2890 aynı. 2891 Haris-ül o şöyle dedi. Bir kişi, ölenin ana bir erkek kardeşi olan amcaoğullarının miras payı hakkında Abdullah'a geldi. O, bütün mal ana bir erkek kardeşinindir dedi. Ana baba bir erkek kardeş ölçüsüne indirdi. Sonra Ali geldiğinde bunu ona sordu ve kendisine Abdullah'ın görüşünü bildirdi. O da Allah ona merhamet etsin. O gerçekten fakihtir. Bana gelince ben bu ana bir kardeş olan amca oğullarına Allah'ın takdir ettiğinden fazla verecek değilim. Altıda bir olan bir pay. Sonra o geriye kalan mirası içlerinden bir erkek gibi onlarla paylaşır. 2892 Ali'den ona biri ölenin Ana bir kardeş olan iki amcaoğlunun miras payı hakkında geldiler. Ve Ali'ye kendisine doğrusu İbnu Mesud bu. Ana bir kardeş olan amcaoğluna bütün malı verirdi dediler. Ali Allah ondan razı olsun. O gerçekten fakihti. Ben olsam ona altıda bir veririm. Geriye kalan miras ise aralarında paylaştırılır. 2893 Huzeyl bin bilden Bir adam Ebu Musa el-Eşari ve Muhammed Süleyman bin Rabia'ya gelip Onlara kız, oğul kızı ve ana baba bir, bir kız kardeşin miras durumlarını sordu da onlar şöyle dedi. Mirasın yarısı kızın. Geriye kalan ise kız kardeşindir. 2894 Abdullah'dan o ana baba bir kız kardeşleriyle baba bir erkek ve kız kardeşlerin birlikte mirasçı olmaları halinde miras payları hakkında görüş beyan ederdi. Şöyle derdi. Üçte iki ana baba bir kız kardeşin. Geriye kalan ise kadınlara bir şey verilmeksin erkeklerindir. Derken Mesut Medine'ye geldi ve Zeytin bu konuda görüşünü işitti de bu hoşuna gitti. O zaman arkadaşlarından bazı ona Abdullah'ın görüşünü bırakıyor musun dedi. O da doğrusu ben Medine'ye geldim ve Zeyd bin Sabit'i ilimde derinleşmiş olarak buldum dedi. 2895 İsmail'den biz Hakim bin Cabir'in yanında bahsettik ki i̇bn Mesud ana baba bir kız kardeşlerle baba bir erkek ve kız kardeşleri miras payları hakkında mirasın üçte ikisini ana baba bir kız kardeşlere geriye kalan ise kadınlara bir şey vermek erkeklere verirdi. Bunun üzerine hakim Zeyd bin Sabit dedi ki bu yani kadınların değil sadece erkeklere mirasçı olması cahiliye işindendir. Şüphesiz onların yani kadınların baba bir erkek kardeşleri artık miras paylarının bir kısmını onlara geri vermişlerdir. 2896 Ayşe annemizden, o iki kızı, oğul kızını ve oğul oğlunu mirasta ortak eder. İki kıza 3'te 2 pay verir. Geriye da ise onlara ortak edin derdi. Abdullah ise ortak etmez. Kadınlara bir şey vermeksin, erkeklere verir ve kız kardeşler, kızlar mertebesindendir derdi. 2897 Eşşaviden, İbni Mesud kız, oğul kızları ve oğul oğlu hakkında şöyle derdi. O kızın yarım payını verdikten sonra diğer mirasçıların paylarına bakardı. Eğer aralarındaki paylaşma kadınların payı 6'da birden az olursa onlara yine 6'da bir pay verirdi. 6'da birden fazla olursa onlara yine 6'da bir pay verirdi. 2898 Mesluk'tan o kızların mirastaki payı 3'te 2'yi doldurduğunda daha aşağı sınıftaki kız sınıflarını bazı durumlarda asabe kabul edip miras paylarını ortak ediyordu da Alkame, Abdullah böyle yapmıyor. Onların arasında Abdullah'dan daha güvenleri biri mi var dedi. Yok. Fakat ben Zeyd bin Sabit ile Medine alimlerinin iki kız, oğul kızı, oğul oğlu ve iki kız kardeş meselesinde aşağı sıradaki kız sınıflarını bazı durumlarda asabe kabul edip onları miras paylarını ortak ettiklerini gördüm dedi. 2899 Şureyhten Geriye kocasını, anasını, ana baba bir kız kardeşini ve ana bir erkek kardeşini bırakan bir kadının mirası meselesinde o meselenin çözümünü önce altı pay üzerine yaptı. Sonra payları yükseltti de onlar ona ulaştılar. Şöyle ki yarım yani üç pay kocanın, yarım yani üç pay ana baba bir kız kardeşin, altıda bir yani bir pay ananın, üçte biri yani iki pay ana bir erkek kardeşlerin, kızların payı olan üçte ikiyi tamamlamak için bir pay da baba bir kız kardeşin. 2900 Ali ile Zeyt'ten. Onlar ne kafirlerin ne kölelerin varlığı sebebiyle bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürürlerdi. Ne de onları bir şeye mirasçı yaparlardı. Abdullah ise kafirlerin ve kölelerin varlığı sebebiyle bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürür ama onları mirasçı yapmazdı. 2901 İbrahim'den. Ali ile Zeyt köleler ve kitap ehli hakkında şöyle dediler. Onlar ne bir kimseyi kısmen veya tamamen mirastan düşürür ne miras olurlar. Abdullah ise onlar kısmen veya tamamen mirastan düşürürler ama miras olamazlar derdi. 2902 Yahya bin Said'den Hazreti Ömer dedenin miras payını yazdı. Sonra yaralandığında onu isteyip sildi. Ardından da onun hakkında ileride kendi görüşünüzü söylersiniz dedi. 2903 İbni Sirin'den Ben Abide'ye bana dedenin minas durumunu anlat dedim. O da ben gerçekten hafızamda dede hakkında 80 değişik hüküm saklıyorum buyurdu. 2804 Ali'den bir adam kendisine gelip bir minas meselesi sordu da o onda dede yoksa getir çözeyim dedi. 2905 Murat kabilesinden bir adamdan o da Cübey'den, Said bin Cübeyir'den o Hazreti Ali'ye şöyle demiş. Kendisini cehennemin diplerine atma Kimi sevindirirse o mirastaki durumların hususunda dede ile erkek kardeşleri arasında hüküm versin. 2906 İkrim'den Ebu Bekir Es-Sıddık mirasçılar arasında baba bulunmadığında dedeyi baba yerine koydu. 2907 Ebu Musa'dan Hz. Ebu Bekir dedeyi baba yerine koymuştu. 2908 Ebu Musa'dan Hz. Ebu Bekir dedeyi baba yerine koymuştu. 2909, 2910, 2911 aynı, 2912 yine aynı, 2913 İbn Abbas'tan. Ali Sılat ve ben birini dost edinecek olsaydım onu dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Buyurduğu kimse Hazreti Ebu Bekir dedeyi Baba yerine koymuştur. 1914 ve 2915 yine aynı. 2916 Eşşabi'den gerçekten İslam tarihinde miras çıkılınan ilk dede Ömer'dir. 1917 Eşşabi'den İslam tarihinde miras çıkılınan ilk de Ömer'dir. O ölen torununun malını aldı da Ali ile Zeyd ona gelip buna senin hakkın yok. Sen ancak iki erkek kardeşin biri gibi oldun. Buyurdu. 2918 Eşşabi'den Ömer dedeyi bir ve iki erkek kardeşten paylaştırdı. Kardeşler fazla olduklarında dedenin payı üçte birden aşağı düşeceği için ona üçte bir pay verirdi. O ona çocukla beraber olduğunda ise altıda bir pay verirdi. 2919 Mervan İbnül Hakem'den. Hz. Ömer İbnül Hattab yaralandığında dede hususunda sahabelerle istişare etti ve şöyle dedi. Doğrusu ben dede hakkında bir görüş açıklayayım. Şimdi siz eğer onu yazmaya uygun görürseniz ona uyun. O zaman Hazreti Osman da ayağa kalkıp, eğer biz senin görüşüne uyarsak şüphe yok ki doğrudur. Üstadın yani Ebu Bekir'in görüşüne uyarsak o ne güzel görüşlü biriydi. 2920 Eşhabiden i̇bn Abbas Basra'da valiyken Ali'ye, doğrusu bana dede ve altı erkek kardeşin mirası meselesi getirildi. Bunu nasıl çözeyim? Ali ona, Dede'ye altıda bir pay ver. Bunu ondan sonra hiç kimseye de verme. diye cevap yazdı. 2921 Eşabi'den 6 erkek kardeş ve dede hakkında o dedi'ye altıda bir pay verin dede. 2922 2923 2924 ve 25 aynı. 2926 İbrahim'den yine aynı. 2927 Abdurrahman bin Makil'den, İbn Abbas'a dedenin mirasının durumu soruldu da o hangi baban daha büyüktür dedi. Ben de Adem karşılığını verdim. O zaman o soran adama beni, beni doğrularcasına sen Yüce Allah'ın ey Adem oğulları sözünü duymadın mı dedi. 2928 İbn Abbas'tan ben gerçekten arzu ederdim ki ben ve bana muhalefet edenler birbirimizle hangimizin görüşü daha kötüdür diye bahnetleşelim. 2929 Tavustan İbn Abbas dedeyi baba yerine koymuştum. 1930 Ebu İshak'tan ben yanında Amr, İbrahim ve Abdurrahman bin Abdullah var iken Süreyhin huzuruna girdim. Huzuruna bizden yani El-Aliye bölgesinden olan ve geriye kocasını, anasını, baba bir erkek kardeşini ve dedesini bırakan bir kadının miras meselesi için girmiştim de o hiç kız kardeş var mı diye sordu. Ben yok dedim. O zaman oya o yarı kocanın, üçte bir ananın. Ancak kardeşle dedi hakkında bir şey söylemedi. bu ise, o zaman ben bana bunlar hakkında cevap vermesini ısrar ettim ama o sadece bu cevabı verdi. İbrahim, Amr ve Abdurrahman bin Abdullah da hiç kimse senin getirdiğin miras meselesinden daha zor bir miras meselesi getirmedi dedi. Bunun üzerine ben Abide es Selmani'ye geldim. O zamanlar küfede miras meselelerini Abide ile El-Harisül-Aver daha iyi bilen hiç kimse yoktu. Abi de camide otururdu. Şurehi içinde dede bulunan bir miras meselesi geldiğinde o mirasçıları abi diye gönderir. O da mirasları paylaştırırdı. Ben de gelip meselemi ona sordum. O da dilersen size bu konuda Abdullah bin Mesud'un paylaştırmasını haber vereyim. O kociyi üç pay yani mirasın yarısını anaya geri kalan üçte birini ki bu da malın tamamının altıda biridir verirdi. Bir pay erkek kardeşin bir pay da dedenildir. 2.931 El Hasan'dan Zeyd dedeyi mirasta ona 3'te bir pay düşercesine kadar erkek kardeşlerle ortak ederdi. 2.932 Zeyd bin Sabit'ten o dedeyi erkek kardeşlerle mirastan dediği 3'te bir pay düşünceye kadar paylaştırır. Sonra dedeyi 3'te birden az düşmesi halinde onun payısını azaltmazdı. 2.933 Hazret Ömer dedenin mirastaki durumu hakkında alimler üzerine ittifak ettikleri görüşü kabul et buyurdu. 2934 Katar deden Zeyd Sabit kız kardeş ana, koca ve dedenin bulunduğu miras meselesi hakkında görüş açıkladı. O bu meseleyi 27 pay üzerinden yaptı. 6 pay anının, 9 pay kocanın, 8 pay dedenin, 4 pay kız kardeşin. 2935 İbn-i Mesud'dan Gerçekten İslam tarihinde kendisine miras payı yedirilen ilk nene oğlu hayatta iken pay verilen bir babaannedir. 2936 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem neneye 1 bir pay yedirirdi. 2937 Said İbnül Müseyyep'ten Hazreti Ömer neneye oğluyla birlikte mirasçı kıldı. 2938 İbnül Mutebir'den Ben İbrahim'i Ali sallallahu aleyhi ve sellem 3 neneye 1/6 pay yedirmişti. Sözünü duydum. 2939 Hasan'dan, nene oğlu hayattayken mirasçı olur. 2940 Eşşabi'den annenin, babasının annesi mirasçı olmaz. Onun ölene kendisi vasıtasıyla yaklaştığı oğlu mirasçı olmaz. O nasıl mirasçı olur? 2941 İmran bin Hüseyin'den nene oğlu hayattayken mirasçı olur. 2942 Zuhri'den babanın annesi veya annenin annesi olan bir nene Ebu e gelip Doğrusu benim oğlumun oğlu öldü. Bana da onun mirasında benim payımın olduğu haber ulaştı. Öyleyse onun mirasında bana ne var dedi. Ebu Bekir de ben ve vesselamın onun hakkında bir şey buyururken işitmedim. Bunu halka bir sorayım dedi. Sonra öğle namazını kıldırdınca hanginiz aleyhissalatü vesselamın nene hakkında bir şey buyururken işitmiş diye sordu. Mukure bin Şube ben dedi. O ne işittin dedi. Resulullah ona altıda bir pay verdi. Ebu Bekir bunu senden başka bir bilen var mı dedi. O zaman Muhammed bin mesleme o doğru söyledi dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir ona yani ne niye altıda bir pay verdi. Daha sonra bu meselenin aynısı Ömer'e geldi. O da bilmiyorum onun hakkında ve vesselamdan hiçbir şey işitmedim. Bunu halka soracağım dedi. Onlar da ona Mugire ile Muhammed bin meslemenin rivayet ettiği haberi verdir. O zaman Ömer babanın annesi, annenin annesine hitaben hanginiz bu mürestte tek başına kalırsa altta bir pay onundur. Birlikte bulunursanız o yani altıda bir pay aranızda bölüştürülür dedi. 2943 Eşşabi'den Ali ile Zeyd'den onlar şöyle dediler. Neneler, neneler derece bakımından eşit olduklarında üç nene yani ölenin babasının iki nenesi yani annesinin annesi ve babasının annesi ile ölenin annesinin nenesi mirasta olurlar. Onlardan biri ölene diğerinden daha yakın ise pay yakınlarındadır. 2944 yine aynı 2945 Hazreti Osman neneyi oğlu hayattayken mirasçı kılmazdı. 2946 İbni Mesuttan Doğrusu nenelerin miras hakları yoktur. Neneye verilen miras payı ancak ona yedirilen bir yiğintidir. Nenelerin en yakınları da en uzaklarına eşittir. 2947 İbrahim'den. Abdullah dedi ki nene oğlu hayattayken mirasçı olur. 2948 Eşşabi'den. Onlar yani dört nene beş peşi olarak mesruka geldiler. O da babanın Babasının anasını mirastan çıkardı. Üçünü yani ölünün babasının iki nenesini annesinin annesiyle babanın annesi ve ölünün annesinin nenesini mirasçı kıldı. 1949 Abdullah'dan kız ile kızın kızının miras payları hakkında haber verdi ki o şöyle dedi. Yarısı kızın altıda biri kızın kızının geriye kalan ise kıza red edilir geri verilir. 2950 Abdullah'dan ona ana bir erkek kardeşleriyle ile ananın miras meseleleri hakkında gelindi de o ana bir erkek kardeşlere üçte bir pay anaya da geri kalan malı verdi ve ana asabesi olmayanın asabesidir dedi. 2951 Eşşabiye ölen ve geriye başka mirasçının olduğu bilinmeksin kızını bırakan adamın miras durumu sorulduğunda o malın hepsi onundur karşılığını verdi. 2.952 Eşhabiden İbni Mesud ne ana ile birlikte ana bir erkek kardeşe ne beraberinde kendisinden başka hiçbir pay sahibi bir kimse bulunduğunda neneye ne soy kızı ile birlikte oğul kızına ne de karı ile kocaya redde bulunmazdı. Hazreti Ali ise karı ile koca dışında her belirli pay sahibine redde bulunurdu. 2.953 Zeyd bin Sabit'ten ona kız veya kız kardeşin miras meseleleri hakkında gelindi de o ona mirasın yarısını verdi. Geriye kalan ise devlet hazinesine Beytulmal'a kondu. 2954 Abdullah'dan o Mula'ane oğlu hakkında onun mirası anasındır dedi. 2955 İbrahim bin Tahman'dan. Ben bir adamı Atar bin Ebu Rebahar lanetleşenlerin çocuğunun durumunu yani mirasının kime ait olduğunu sordum. O da anasına ve anasının yakınlarına aittir buyurdu. 2956 Eşşabi'den Hazreti Ali geriye ana bir erkek kardeşini ve anasını bırakan Mulaana oğlu hakkında altıda bir pay erkek kardeşin, üçte bir ananın anındır. Sonra geri kalan miras tekrar onlara reddedilir. Böylece üçte bir pay erkek kardeşin üçte iki pay anının olur. Bu meselede i̇bn Mesud ise altıda bir pay erkek kardeşin geriye kalan da ananıdır buyurdu. 2957 bin Eşşabi'den geriye erkek kardeşin oğlu ile dede bırakan Mula'ane oğlu hakkında o mal erkek kardeşinin oğlunudur buyurdu. 2958 bin Zeyd bin Sabit'ten o Mulaane oğlunun mirası hakkında 3'te 1 pay anasının 3'te 2'si ise devlet hazinesindir. buyurdu. 2.959 Abdullah'dan. Onun yani Mulaane çocuğunun mirası anasındır. Çünkü onun yerine anasının ise asabiyeti diyet öder. Katar'da ise El Hasan'dan 3'te 1 pay anasının malının artanı ise anasının asabesindendir buyurmuştur. 2.960 Katar'deden Hz. Ali ile İbni Mesud geriye nenesini ve ana bir erkek kardeşlerini bırakan mulaane çocuğu hakkında görüş beyan ettiler. Katar'da dedi ki, 3'te 1 nenenin 3'te 2 erkek kardeşindir. Zeyd bin sabit ise 6'da 1 nenenin 3'te 1 ana bir erkek kardeşlerin geriye kalan da malındır dedi. 2961 El Hasan'dan o ona yani mualene mulaane oğluna anası mirasçı olur dedi. 1962 en nehai eşşabi ona anası mirasçı olur dediler. 1963 Ubeyd bin Umeyr'den ben Züreyk oğullarından bir kardeşime kendisine aleyhissalatü vesselam Mulaane oğlunun miras hakkında kime hükmetti dedim. O da onun mirasını annesine hükmetti. Çünkü Mulaane çocuğun anası onun anası ve babası yerindedir buyurdu. 2.964 El Hasan'dan o geriye anasıyla anasının asabesini bırakan Mulayne oğlu hakkında anasına üçte bir pay vardır. Geriye kalan ise anasının asabesindendir. 2.965 2.966 aynı. 2.967 Ezzuhri'den Mulayne çocuğu anasına aittir. Ana sonda miras payına miras olur. Bundan geriye kalan ise Beytul Malındır. 2.968 İbn Ömer'den Karıyla ile koca lanetleştiklerinde artık bir araya gelmeyecek aralara ayrılır. Çocuk da anasından nispet edilerek çağırılır. Falan kadının oğlu denilir. O yani ana çocuğunun asabesindedir. Çocuk ona mirasçı o da ona mirasçı olur. Kim bu çocuğu zina çocuğu diye çağırırsa ona iftira cezası olarak değnek vurulur. 1969 eden Lanetleşenlerin çocuğu hakkında ona anasının asabesi mirasçı olur ve onun yerine onlar diyet öderler. 2970 yine aynı 2971 yine aynı 2972 yine aynı 2973 Ali'den O kendisinden hem erkeğin ki cinsel organı hem de indaki cinsel organı olan bir kimsenin bunlardan hangisine göre mirasçı kılınacağı hususunda bunlardan hangisinden devrederse ona göre mirasçı kılınır dedi. 2974 Ali'den o hunsa yani hem erkeklik hem kadınlık Uğuz'u taşıyan kimse hakkında o gövretme yerine göre mirasçı kılınır buyurdu. 2975 Ebu Haniden Amr'a ne erkek ve ne dişi olmadığı bir halde doğan, kendisine ne erkeğinki ne de kadınınki bulunmayan göbeğinden sidik ve dışkı şeklinde çıkaran çocuğun miras durumu sorulduğunda Erkeğin payının yarısı ile kadının payının yarısı verilir buyurdu. 2976 Eşşabi'den Ebubekire Bekir'e Kelale'nin kim olduğu soruldu da doğrusu ben bu hususta kendi görüşümü söyleyeceğim. Doğru olursa Allah'tan yanlış olursa benden ve şeytandandır. Ben onun ana baba ve çocuk dışındaki yakınlar olduğunu sanıyorum sonra Ömer seçildiğinde doğrusu ben gerçekten Ebu Bekir'in söylemiş olduğu bir şeyi reddetmekten dolayı Allah'tan hayal ederim dedi. 2977 Ukbe bin Amr el-Cüheyni'den aleyhissalatü vesselam ashabına Kelale kelimesinin manası güç geldiği gibi hiçbir şey güç gelmemişti. 1978 İbn Abbas'tan Kelale ana, baba ve çocuk dışındaki yakınlardır. 1979 Saad'dan o bir erkeğe veya bir kadına erkek veya kız kardeşi olduğu halde kelal olarak mirasçı olursa ayetini şöyle okurdu. Eğer bir erkeğe veya bir kadına ana bir erkek veya kız kardeşi olduğu halde kelarlı olarak mirasçı olduğunda. Nisa 12. 2980. Katar'da el-Ensari'den. Hz. Ömer bin Hattab i̇bn Deha'ya, Kimin mirasçı olacağını araştırdı ve hiçbir mirasçı bulamadı. Bunun üzerine İbn-i malını onun dayılarına verdi. 2981 Ayşe annemizden Allah ve Resulü Mevlası dostu sahibi koruyucusu olmayan kimsenin Mevlasıdır. Dayısı da mirasçı olmayan kimsenin mirasçısıdır. 2982 Ziyat'tan Hz. Ömer'e ana bir amca ile teyze hususu gelindi de o ana bir amcaya 3'te 2 pay, teyzeye 3'te bir pay verdi. 2983 Yunus'tan Hazreti Ömer teyzeye üçte bir pay, halaya üçte bir, iki pay verdi. İki bin Hattır en Nehşeli'den Abdülmelik bin Mervan'a teyze ve hala hususunda gelindi de bir ihtiyar kalkıp ben Öben İbnattaba şahit oldum. O teyzeye üçte bir pay halaya üçte iki pay verdi. Bunun üzerine Abdülmelik bunu yazmaya niyetlendi sonra bundan vazgeçti. Bu haberden Zeyd nerede? Bunu o niye bilmiyor dedi. 2985 Abdullah'dan Belirli bir pay sahibi kimselerden veya asabeden yakın bir mirasçı olmadığında teyze ana mesabesinde, hala baba mertebesinde erkek kardeşin kız erkek kardeş mertebesinde ve kısaca doğum yönünden akraba olan herkes ölene kendi vasıtasıyla yaklaştığı akrabasının mertebesindendir. 2986 Abdullah bin Utbeden bana Etdah hak bin Kays Hazreti Ömer İslam tarihinde ilk veba salgını olan Amavas vebasına yakalananlar hakkında hükmetti ki onlar baba tarafından eşit iseler ana bir oğullar mirasa daha fazla hak sahibidirler. Baba yönünden bazıları bazılarından daha yakın ise bu daha yakın olanlar mala daha fazla hak sahipleridir. 2987 Abdullah bin Şeddad İbnü'l Haddan Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim Yemame savaşında isabet alıp öldü. Mirası da 200 dirheme ulaştı. O zaman Ömer bu dirhemleri sonuna kadar kullansın diye anası için tutun dedi. 2988 Ali'den Ali serrati ve selam baba bir kardeşler Benul Allat değil, ana bir ana bir kardeşler birbirine mirasçı olur kişi baba bir kardeşine değil ana baba bir kardeşine mirasçı olur 2989 Numan bin Salim'den ben İbn Ömer'e ne dersin bir adam geriye kızının oğlunu bırakırsa ona mirasçı olur mu o hayır karşılığını verdi 2.990 İbrahim'den Abdullah şöyle dedi ana asabesi olmayan kimsenin asabesidir kız kardeşle asabesi olmayan kimsenin asabesidir 2991 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve Kur'an'da belirlenmiş miras paylarının sahiplerine ulaştırın. Geriye kalan ise erkeğin yani ölenin babas tarafından ölene en yakın erkeğindir. 2992 İbnül Eş'as'tan Onu yani Muhammed'in bir halası Yemen'de Yahud olarak öldü. O da bunu Hz. Ömer'e bildirdi. O da ona dindaşlarından kendisine en yakın olan insan mirasçı olur. 2.993 Tarık bin Şihat'tan El Eşhaş bin Kays'ın halası Yahudi iken öldü. O da Ömer'e gelip onun mirasının durumunu sordu. Ona dindaşları mirasçı olur buyurdu. 2.994 İbrahim'den Hazreti Ömer ne biz müşriklere mirasçı oluruz ne de onlar bize mirasçı olurlar buyurdu. 2.995 Eşşabi'den ve Vesselam Hazreti Ebu Bekir ve Ömer İki ayrı dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar. 1996 Amur'dan, Hazreti Ömer, iki ayrı dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar buyurdu. 1997 Cabir'den, Aleyhisselatü Vesselam, Kişinin erkek veya kadın kölesinin ölmesi hariç, Ne biz ehli kitaba mirasçıyoruz Ne de onlar bize mirasçı olurlar. 1998 Cabir'den, ve Vesselam ne biz ehli kitaba mirasçı oluruz ne de onlar bize mirasçı olurlar. Ancak kişi erkek veya kadın kölesine mirasçı olur. 2.999 Eşşabi'den o da Mesrut'tan. Muaviye Müslümanı kafire mirasçı yapardı ama kafire Müslümana mirasçı yapmazdı. 3.000 Amur'dan. El-Müzele Haris Yemen'de Yahudiken öldü. Bunun üzerine eşaş bin Kays onun halasıydı. Bine inebilip onun mirasını istedi. Ömer bu senin hakkın değil. Ona dindaşlarından kendisine en yakın olan insan mirasçı olur. İki ayrı dinin sahipleri birbirine mirasçı olamazlar buyurdu. 3001 Enes bin serinden Ömer bin Attab Farklı iki dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar. Mirasçı olamayan kimse de başka birini mirastan kısmen veya tamamen düşüremez. 3002 Usame bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kafire, kafirde Müslümana mirasçı olamaz. 3003 İbrahim'den o kişi öldüğünde hakların yakınlarına vacip olur dedi ve miras taksim edilmeden önce Müslüman olan veya hürriyetine kavuşturulan kimse hiçbir şey vermedi. 3004 Müslüman kafire kafirde. Müslümana mirasçı olamaz. 3005 aynı. 3006 İbrahim'den mukatebe üzerinde mukatebliğinden bir şey kalmadığı sürece hiçbir miras yoktur. 3007 atadan o bazısının yarısı, bazısının üçte biri, bazısının ise dörtte bir azat edilmiş olan oğulları bulunan bir adam hakkında bu oğullar tamamen azat edilinceye kadar mirasçı kılınmazlar. 3008 İbrahim'den o ölümcül hastalığında köle olan oğlunu satın alan bir adam hakkında eğer köle oğlunun bedeli mirasının üçte birinden çıkar sonra mirasçı olur. Köle oğlunun fiyatına Mirasın üçte biri yetmez de farkına vermek için bu oğlun üzerine çalışıp kazanma ise işi düşerse mirasçı olamaz. 3009 eşşabiden tamamen azat oluncaya kadar mütakiben cezası tam kölenin cezası gibidir. 3010 ezühdeden. Ali sallallahu aleyhi ve azat edilmiş köle din kardeşi ve nimettir onun mirasına en çok hak sahibi olan insan ise onu azat edene en yakın olan kimsedir üç gün on bir onlar bir adamın köle azat ettiği sonra bu köle azat eden efendiyle azat ettiği kölenin öldüğü ve azat edenin geriye babasını ve oğlunu bıraktığı mesele hakkında efendinin ve azat ettiği kölenin malı oğlunundur 3.012 Zeyd bin Sabit'ten ona geriye babasıyla oğlunun oğlunu bırakan adam hakkında gelindi de vela dolayısıyla gelecek miras oğlunun oğluna aittir. 3.013 Ebu Meryem'den bir kadın bir kölesini azat etti sonra öldü ve geriye oğlu ile erkek kardeşini bıraktı. Ardından azat ettiği kölesi öldü. Bunun üzerine bu kadının oğlu ile kardeşi azat edilen kölenin miras Ali Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Aleyhisselatü Vesselam onun mirası kadının oğlundur dedi. 3014 Mugire'den ben İbrahim'e bir kölesini azat eden bir adamın durumunu sordum. Bu adam sonra ölmüş ardından azatı söylmüş. Bu kölesini azat eden adama geriye babasıyla oğlunu bırakmış. İşte bunların miras durumunu sordum da o şöyle dedi. Şu kadar pay babanın geriye kalan ise oğlundur. 3.015 şubeden ben el-Hakem ile Hammat'ı dedim yukarıdaki aynen nakletti. 3.016 Eşhaş'tan el-Hasan'dan. Aleyhisselatü Vesselam bir gün Vakim mezarlığının yanına çıktı. Derken satılmakta olan bir köle gördü ve onun yanına gelip pazarlığını yaptı. Sonra onu almaktan vazgeçti. O esnada bu köleyi bir adam görüp satın aldı ve azat etti. Sonra ve Vesselam'a getirip Doğrusu ben bunu satın aldım ve azat ettim. Onun hakkında ne buyurursun? ve Vesselam o senin din kardeşin ve Mevlandır. Azatlığın yakınındır. Adam onun arkadaşlığı hakkında ne dersin dedi. Eğer senin iyiliğini bilirse bu onun için iyi senin için kötüdür. Onun mala hakkında dedi. Eğer o geriye hiçbir asabe bırakmayarak ölürse sen onun mirasçısın buyurdu. 3017 Abdullah bin Şerdad'dan Hazreti Hamza'nın kızı bir kölesine azat etti. Sonra bu azatçısı öldü ve geriye kendi kızıyla Mevla'sını yani Hazreti Hamza'nın kızını bıraktı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam onun mirasını kendi kızıyla Mevla'sı yani Hazreti Hamza'nın kızı arasında yer yarıya bölüştürdü. 3018 Ben geriye benden ve bir kadın Mevla'dan başka hiç kimse bırakmayarak ölen bir baba hakkında Hazreti Ali'ye dava götürdüm. O bana yarım pay, kadın Mevla'ya da yarım pay verdi 3.019 aynı 3.020, 21, 22 aynı 3.023 yine aynı 3.024 Hayyan bin Selman'dan ben Suveyt bin Gafalan'ın yanındaydım derken ona bir adam gelip geriye kızını ve karısını bırakan azatlı bir adamın miras durumunu sordum o ben sana Ali'nin hükmünü haber vereceğim dedi adam Ali'nin hükmü nedir o da Ali'nin karısına sekizde bir pay, kızına yarım pay hükmetti. Geriye kalan da kızına verdi. Reddetti. 3025 İbrahim'den. İbrahim'in bir kadın azaltısı öldü ve geriye mal bıraktı. O zaman ben İbrahim'e bu malı almasını söyledim de o onun yarısı. Onun yakını var dedi. 3026 Ali ve Zeyd'den. Eşhaş dedi ki onun Abdullah'ın da zikrettiğini sanıyorum. Vela hakkı en yakınındır. 3027 Abdullah bin utbeden kendisi Fukeyhe bin Sema'nın durumu hakkında Hazreti Ömer'e yazdı ki o ölmüş ve geriye ana baba bir erkek kardeşiyle baba bir erkek kardeşi bırakmış. Hazreti Ömer de kendisine şüphesiz vela hakkı en yakınındır şeklinde yazdı. 3028 aynı 3029 aynı 3030 aynı 3031 vela hakkı en yakınındır. 3032, 3033, 3034, 3035 yine aynı. 3036 El Hasan'dan onlar yani Eşşabi ile El Hasan bir adamla anlaşma yapan adam hakkında o Müslümanlar arasında yalnız başına olan bir kişidir. Dolayısıyla mirası bütün Müslümanlara ait olmak üzere Beytulmal'a verilir. 3037 Ömer bin Abdülaziz Abdullah bin Mevhib'den. Ben temim ettariyi şöyle derken işittim. Ben aleyhissalatü vesselam'a sorup şöyle dedim. Ya Resulullah, kafirlerden olup da Müslümanlardan bir adamın vasıtasıyla İslam'a giren hakkında dinin hükmü nedir? Aleyhissalatü vesselam, o vasıta olan kimse, onun hayatında da ölümünde de insanların en yakınıdır. 3038 İbrahim'den, kendisine Irak'ın gayrimüslim ahalisinden bir adamın Müslüman bir adam vasıtasıyla Müslüman olduğunda durumunun ne olacağı soruldu. Kendisi, onun yerine gerektiğinde diyet öder. Öldüğünde ise ona mirasçı olur. 3039 İbrahim'den o şöyle dedi. Kadın kasten ve hatayen öldürülüşte kocanın diyetine mirasçı olur. 3040 İbrahim'den diyet Allah'ın belirlediği miras paylarına göre paylaştırılır. 3041 Ebu Kılabe'den diyetin dağıtılış yolu mirasın dağıtılış yoludur. 3042 Davut bin e Hint'den Ömer bin Abdülaziz ilgili memurlarına ana bir erkek kardeşlerin diyete mirasçı kılınmalarını yazdı 3043 İbni Şihab'dan diyet öldürülen kimsenin mirasçıları arasında Allah'ın kitabına ve onun miras paylarına göre dağıtılacak bir mirastır 3044 Ali'den andolsun ki ana bir erkek kardeşleri diyete mirasçı kılmayan haksızlık etmiştir 3045 Ali'den, Zeyd'den, Ömer'den Diyet hatalı ve kasıtlı öldürülüşte malın miras kılınması gibi mirasçı kılınır. 3046 Amr'dan Ali ne ana bir erkek kardeşleri ne kocayı ne de karıyı diyetten hiçbir şey mirasçı kılmazdı. 3047 El Hasan'dan ana bir erkek kardeşler diyete mirasçı kılınmaz. 3048 Zeyd bin Sabit'ten yıkık altında kalma ve boğulma Ölüm zamanları karışan birbirlerine mirasçı durumlarında her bir topluluğun fertleri birbirlerine mirasçı olamazlar. Onlara geride kalan diriler mirasçı olur. 3049 Yahya bin Atik'ten ben Ömer bin Abdülaziz'in mektuplarından birinde okudum ki o üzerlerine ev çöküp de hangilerinden daha önce öldüğü bilinemeyen topluluk hakkında ölülerin bağısı bağısına mirasçı kılınmaz. Diriler ölülere mirasçı kılınır buyurdu. 3050 Cafer babasından Ümmü Gülsüm ile oğlu Zeyd aynı günde öldüler. O zaman olay haber vermek üzere çıkan bağırıcı kadınlar yolda karşılaştılar ve hangisinin daha önce öldüğü anlaşılamadı. Bundan dolayı onlardan her biri diğerine mirasçı olamadı. Harre olayında ölenler de birbirlerine mirasçı olamadılar. Sıffin savaşında ölenler de birbirine mirasçı olamadılar. 3051 Eşhabiden Şam'da bir ev topluluğun üzerine çöktü de Hazreti Ömer bağısına bağısına mirasçı kıldı. 3052 Ali'den o sıfkında öldürülen iki kardeşten birini diğerine mirasçı kıldı. 3053 Abdullah en Enmüzeyni'den bir adam öldü ve geriye halasıyla teyzesini bıraktı. Ömer halaya erkek kardeşin payını, teyzeye kız kardeşin payını verdi. 3054 İbrahim'den kim ölene <gülüyor> doğum yönünden bir akrabalık vasıtasıyla yaklaşırsa ona ölene kendisi vasıtasıyla yaklaştığı akrabalıktan dolayı miras payı verilir. 3055 Ebu İshak Eşşeybani Eşşhabi'den O geriye halasını ve erkek kardeşinin kızını bırakan kimse hakkında mal erkek kardeşinin kızınındır buyurdu. 3056 Ebu Hüreyre'den aleyhissalatü vesselam dayı hiç mirasçıyı olmayan kimsenin mirasçısıdır. 3057 İbrahim'den Hz. Ömer ve Abdullah dayıyı mirasçı kılma görüşümünü benimsediler 3058 eşyabiden o hala ve erkek kardeş kız hakkında mal erkek kardeşin kızınındır demişlerdir 3059 aynı 3060 eşyabiden o hala ve erkek kardeş hakkında o mal erkek kardeşin kızınındır 3061 aynı 3062 63 64 65 66 aynı 3067 El Hasan'dan ona ölüme esnasında bir adama bin dirhem borcunun olduğu itiraf eden diğer birinin ise kendisinden bin dirhem alacağı olduğuna dair delil getirdiği bu ölünün yani kendisine de geriye bin dirhem bırakmış olduğu adam hakkında gelindi de mal aralarında yeni yeri paylaştırılır. Ancak ölenin iflas etmiş biri olması durumu hariç o zaman onun borç itirafı caiz olmaz. 3068 Ebu Nuaym'dan ben Şerike biri üçüncü bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia eden iki kardeş hakkında nasıl söylersin dedim. Bu kardeş olduğunu iddia edilen kimse sadece bu iddiayı yapana pay oranında ortak olur. Ben bunu kim söyledi dedim. O Cabir Amr'dan o da Ali'den nakletti dedi. 3069 İbrahim'den. O bazılarının bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia etti. Diğerlerini ise inkar etti kardeşler hakkında. Bu kardeş olduğu iddia edilen kimse mirası onlarla beraber kardeşler arasında ortak olur. Bunlardan birinin payını azalt etmiş olduğu bir köle mertebesinde imiş gibi ortak olur dedi. 3070 Veki'den iki kardeş olur da bunlardan biri üçüncü bir şahsın kendilerinin kardeş olduğunu iddia ettiği, diğerinin ise bunu kabul etmediği meselesi hakkında İbni Ebu Leyla bu mesele altıda pay üzerinde çözülür. Kardeşliği iddia etmeyene üç pay vardır İddia edene iki pay vardır. Kardeş olduğu iddia edilen ise bir pay vardır. Buyurdu. 3071 Hammattan. O üç oğlu olup da malımın üçte biri oğullarımın en küçüğüdür diyen sonra ortanca oğlu ben bunu kabul ediyorum diyen, büyüğü ise ben kabul etmiyorum diyen adam hakkında bu mesele dokuz pay üzerinden çözürüz. Üç pay en küçüğün böylece onu mirastan kendisine düşen dokuzda iki pay ile ortanca kardeşinin kabul ettiği dokuzda üç pay vardır. 3072 Şureyhten o bir şahsın kendi kardeşi olduğunu ikrar eden bir adam hakkında onun kardeşi olduğuna dair dilli nerede dedi. 3073 Haris el-Ukli'den o ölüm esnasında bir kimseden mudarebe ortaklığı için bin dirhem aldığını başka bir kimseye de bin dirhem borcu olduğunu ikrar eden geriyese sadece bin dirhem bırakan adam hakkında önce borç ödenir sonra bir fazlalık ardıysa o Dabere şirketin ana para sahibine ait olur dedi. 3074, 75, 76, 77 aynı. 3078 Kasım bin Abdurrahman'dan İbn Mesut Mürtet öldürüldüğünde yakınları ona mirasçı kılınır. 3079 Ebu Amur es Şeybân'den Ali Mürted'in mirasını Müslüman mirasçılarına verdi. 3080 Yine aynı. 3081 hakemden kişi kendi kardeşini kasten öldürdüğünde ne mirasına ne diyetine varis kılınır. Ama onu hatayen öldürdüğünde mirasına varis kılınır. Diyetine varis kılınmaz. 3082 Ali'den bir adam annesini taş attı ve onu öldürdü. Sonra da kardeşlerinden annelerinin mirasını istedi. Kardeşler ona sana hiç miras yoktur dediler. Bunun üzerine Ali'ye Ali gelip dava ettiler. O ona annesinin diyetini yükledi ve üstelik onu mirastan çıkardı. 3083 el-Hakem'den Adam karısını öldürdüğünde onun karısının diyetiyle diğer şeylerden kendisine düşecek mirasına engel olunur. 3084 i̇bn Abbas'tan Katil maktulden hiçbir şeye mirasçı olamaz. 3085 Katade'den o karısının zina ettiğini söyleyip şahitler getiren ve bunun üzerine karısı rejim adam hakkında ona karısına mirasçı olur dedi. 3086, 3087, 3088 aynı. Katil maktule mirasçı kılınmaz. 3089 yine aynı. 3090 aynı. 3091 Zuhri'den. Bir kişide iki nesep birleştiğinde o bunların en büyüğü sebebiyle mirasçı kılınır. 3092 Ebu Süleyman'dan kendisinde iki nesep birleşen ve Müslüman olan mecusi İslam'a göre evliliğe uygun olan taraftan mirasçı olur. Uygun olmayan taraftan mirasçı olmaz. 3093 yine aynı. 3094 Ömer bin Abdülaziz'den o esirin karısı hakkında dedi ki karısı ona mirasçı olur o da karısına mirasçı olur. 3095 Ömer bin Abdülaziz'den. Ben dinini değiştirmeyerek dininde kaldığı sürece onun vasiyetini geçerli kılarım esir hakkında. 3096 şureyhten esir düşman elinde olduğu zaman mirasçı kılınır. 3097-3098 3097 aynı. 3098 Sayit İbn-i o esiri mirasçı kılmazmış. 3099 Eşşabi'den Ömer i̇bn şuraya hamile annesi olduğu iddia eden kadın onu kendi yarayı içinde getirirse de ancak bir delilele mirasçı kılmasını yazdı. 3100 İbrahim'den hamil mirasçı kılınmaz. 3101 e, İbni Ebi Avf, Raşid ve Atiye'den onlar hamiller mirasçı kılınmaz dedi. 3102 Muhammed'den. Onun yanında hamil hakkında mirasçı olmayacağına dair görüş beyanedenin görüşü zikredildi. O bunu yadırgadı ve muhacirlerle Ensar cahiliye dönemindeki nesepleriyle birbirine mirasçı olmuşlardır dedi. 3103 İbn Sirin'den onlar hamil ancak bir delille mirasçı kılınır dediler. 3104 İbrahim'den Ebu Bekir Ömer Osman hamili mirasçı kılmazlardı. 3105 Ebi Şaşar'dan Muharib oğullarından bir kadın küfür diyarından getirilen bir akrabasının akrabalığını ikrar ettirdi. Abdullah bin Utbe bu akrabasının kız kardeşine yani akrabalığı ikrar eden kadına mirasçı kıldı. 3106 İbn Şihab'tan o dünyadan ayrılma esnasında ben falanın mevlasıyım diyen adam hakkında onun mirası dünyadan ayrılma esnasında mevlası diye ismini söyledi kimseye verilir. Ancak İlgililerin onun sözünü reddetmek üzere bunun aksine bir delil getirmeleri durumu hariç. O zaman mirası getirilen delilin gösterdiği yere verilir. 3107 Ali'den, Abdullah'dan Onlar zina çocuğu Mulaane oğlu mertebesindedir dediler. 3108 El Hakem'den Ne zina çocuğuna onun kendisine ait olduğunu iddia eden erkek mirasçı olur ne de çocuk ona yani babası olduğunu iddia eden erkeğe mirasçı olur. 3109 aynı 3110 aynı 3111 El Hasan'dan Mulayne oğlu zina çocuğu gibidir. Ona anası mirasçı olur. Onun mirasçıları da ananın mirasçılarıdır. 3112 İbrahim'den zina çocuğu mirasçı kılınmaz. 3113 Zuhri'den o zina çocukları hakkında onlar birbirlerine analar tarafından mirasçı olur. Şayet ana bir gün bir zinadan iki çocuk doğurur da Sonra bunlardan biri ölürse diğeri ondan altıda bir pay miras alır. 3114 İbrahim'den zina çocuğu babası olduğunu iddia eden erkek mirasçı olmaz. Ancak babasına hat uygulanmamış olan veya annesine evlenme yahut anne köle ise satın alma yoluyla sahip olunan zina çocuğunun mirasçı olur. 3115 Hasan'dan O bir kadınla zina eden sonra onunla evlenen erkek hakkında bu evlilikte bir mahsur yoktur. Ancak kadının hamile olması durumu hariç. Çünkü o zaman o çocuk bu erkeğin nesebine katılmaz. 3116 Amr bin Şuayb'dan. ve vesselam hükmetti ki, hayattayken nesebi kendisine nispet olunan ve bunda inkar etmeyen babasının ölümünden sonra nesebi iddia olunan, yani bu babanın ölümünden sonra onun mirasçıların nesebinin bu babaya ait olduğunu iddia ettikleri her çocuk, eğer bu çocuk babanın kendisiyle cima ettiği gün sahibi olduğu bir cariyeden olmuşsa o nesebini iddia eden kimselerin nesebine katılır. Ancak ona bundan önce taksim edilmiş olan mirastan hiçbir şey yoktur. Henüz taksim edilmemiş olan mirastan kavuştuğu şeylerde ise payı vardır. Çocuğun nesebi kendisine nispet olan kimse hayattayken bunu inkar ettiğinde artık onun ölümünden sonra mirasçıların bu çocuğun nesebinin ona ait olduğunu iddia etmeleriyle çocuğun nesebi onun nesebine katılamaz. Eğer nesebi iddia olunan çocuk... Nesebi kendisine nispet olunan kimsenin sahip olmadığı bir cariyeden veya zina etmiş olduğu hür bir kadından olmuşsa, o nesebi kendisine nispet olunan kimsenin bizzat kendisi onun kendisine ait olduğunu iddia etse de ne onun nesebine katılabilir ne ona mirasçı olabilir. O hür veya köle annesinin kim olursa olsunlar yakınlarına nispet olunan zina çocuğudur. 3117 Şabi'den zinadan doğmuş bir kölenin durumun sorulduğunda o onu satma bedelini yeme ona işini gördür karşılığını verir. 3118 ruhriden ona ölen zina çocuğunun durumu soruldu da eğer bir Arap kadının çocuğu ise anasına üçte bir miras payı verilir. malın geri kalanı ise Beytulmal'a konur. Eğer azatlı bir kadının çocuğu ise anasına üçte bir yine bir miras payı verilir. Mirasın geri kalanı ise annesine azat etmiş olan efendilere mirasçı kılınır. 3.119 şu ayıptan Aleyhisselatü Vesselam Mulaayne çocuğunun mirasının hepsinin uğrunda karşılaştıkları güçlüklerden dolayı annesine ait olduğunu hükmetti. 3.120 Ali'den o zina çocuğu hakkında onun annesinin yakınlarına ve ellerine şöyle dedi. Onu alın. Şüphesiz siz ona mirasçı olursunuz. Onun yerine diyet ödersiniz. Onun akilesi olursunuz. Ama o size mirasçı olamaz. 3.121 Abdullah'dan sahibe malını istediği yere kor verir. 3.122 El Hasan'dan ona sahibine miras durumu soruldu da o kölelikten her kurtulan sahibedir buyurdu. 3.123 Ebu Osman'dan Hz. Ömer sadaka ile sahibe kıyamette işe yarayacak günleri içindir. Binanaley sadaka verdikten köle de sahibi olarak azalt edildikten sonra bu dünyada artık onlardan yararlanılamaz. Onlardan ele geçecek bir şey yine hayır yoluna harcanır. 3124 Amr'dan Amr'a sahibi azat edilen olarak azat edilen kölenin velasının kime ait olduğu soruldu. Orada azat edene aittir cevabını verdi. 3125 Amr'dan azat edilmiş olan biri Hz. Osman zamanında azat edeni Mevlası olmadığı bir halde öldü de Hz. Osman emredip malı Beyturmal'a kondu. 3126 Almır'dan o da Mesruk'tan. O azatlık mevlası olmadığı halde ölen azatlı bir adam hakkında onun malı vasiyet ettiği yere verilir. Eğer vasiyet etmemişse Beytulmal'a konulur. 3127 saattan. Onlar sahip olarak azat edilen kimse hakkında şüphesiz onun mevlası onu azat eden kimseye aittir. Zira azat eden onu sadece kölelikten salıvermiştir. Azatlıktan vermemiştir. 3128 Eşşabi'den onlar sahibinin velasının satılması ve hibe edilmesinde hiçbir mahsuru yoktur demişler. 3.129 el-Kasım'dan bir adam bir köleyi sahibi olarak azat etti ve Abdullah'a gelip doğrusu ben bir kölemi sahibi olarak azat ettim. İşte bunlar da onun geriye bıraktıkları. Onlar senindir dedi. Adam benim onlara ihtiyacım yoktu. dedi. O zaman Abdullah öyleyse onları şuraya koy. Çünkü bunları onlara... Verebileceğimiz çok mirasçı, ihtiyaç sahibi pek çok kimse vardır. Buyurdu. 3130 Cabir bin Abdullah'tan Bebek doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. 3131 İbn Abbas'tan Bebek doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır. 3132 İbn-i Abbas'tan, Meryem oğlu İsa dışında doğan hiç kimse yoktur ki doğduğunda bağırmış, ağlamış olmasın. Doğan kimsenin doğduğunda bağırması ve ağlaması, şeytanın onun karnı sıkmasından dolayıdır. Bu sebeple o bağırır. 3133 Mekkulden ve Vesselam, doğan çocuk canlı olarak doğsa da doğumundan sonra hemen ölmesi halinde, doğduğunda çığlıkla bağırmadıkça, ağlamadıkça mirasçı olamaz. 3134 Cabir'den, doğan çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse namazı kılınır ve mirasçı kılınır. 3135 Ruhre'den: ben çocuğun doğduğunda aksırmasından bağırma, ağlama, istihlal sayılacağı görüşündeyim. 3136 İbrahim'den, çocuk doğduğunda bağırmadıkça, ağlamadıkça mirasçı yapılmaz, ona doğduğunda bağırmadıkça, ağlamadıkça namaz kılınmaz sağdı o doğduğunda bağırır ağlar ve sonra da ölürse namazı kılınır. Mirasçı yapılır. Diyeti tam olarak diyet yapılır. 3137 İbn Şihab'tan ona düşük çocuğun durumunu sorduklarında ona namaz kılınmaz. Doğan hiçbir çocuğa da doğduğunda çığlıkla bağırmadıkça, ağlamadıkça namaz kılınmaz. 3138 Ebu Katade'den iki mukatepten biri diğerine bu onun efendisinden, o da bunu efendisinden satın aldığında satış ilk satın alan hakkıdır. Dolayısıyla ikinci mukatep bedelini ona ödeyip hür olacağından onun velası da ilk satın alan mukatebe ait olur. Medine alimleri ise ikinci mukatebin velası onu satın alan birinci mukatebin efendisine aittir deyip bu yani birinci mukatep, ikinci mukatebe düşen borcu satın almıştır. Bu sebeple vela efendinin'dir. 3139 Yahya Said'den Hazreti Ömer hangi hür erkek köle bir kadınla evlenirse yarısını köle edinmiş olur. Hangi köle erkek de hür bir kadınla evlenirse o da yarısını azat etmiş olur. 3.140 Eşşabi'den o bir kadınla evlenen sonra kendisinden bir çocuğu olduğu halde onu boşayan köle hakkında eğer çocuğun annesi hür ise çocuğun nafakası annesine düşer. Eğer o yani bebek köle ise nafakası mevlalarına düşer. 3.141 Zekeriya Amır'dan Birkaç kişinin ortak kölesi olup da bunlar tarafından azat edilen kimsenin velası ilk önce azat edene aittir. 3142 Ebu Nuaym'dan. İki kişinin ortak bir kölesi olur da bunlardan biri payını azat ederse vela ona aittir. Eğer diğer efendinin payını ödemek için kölenin çalışıp kazançya sağlaması istenirse vela efendiler arasında ortak olur. 3143-3144 3.145 aynı. 3.146 atadan ona ölen ve geriye oğulları ve kızları bulunan mütakip bir köle bırakan adam hakkında bu mukatebin velasının ölenin hanımlarına bir şey var mıdır dendi. Hanımlara bu mukatebin üzerine mukateplikten dolayı düşen borca miras çoğurlar. Vela kadınların mukateplik anlaşması yaptıkları veya azat ettikleri şeyler dışında kadınlara değil erkeklere ait olur. 3.147 Tavustan, kadınlar veladan sadece azat ettikleri şeye veya azat ettikleri kimselerin azat ettiği şeye mirasçı olurlar. 3.148 Yahya bin Ebi Kesir'den, bir adam öldü ve geriye mukatep bir köle bıraktı. Sonra bu mukatep de öldü ve geriye bir miktar mal bıraktı. O zaman İbnül Müseyyep ile Ebu Seleme bin Abdurrahman bu keleni, mukatepliğinden geriye kalan miktarı efendisinin erkek ve kız kardeşlerine mirastaki paylarına göre taksim etti. Mukateplik bedelinin ödenmesinden sonra artan mal ise efendinin kız çocuklarını değil sadece erkek çocuklarına ait kıldı. 3149 İbrahim'den Ömer, Ali, Zeyt onlar vela hakkın en yakınındır dediler. 3150 Ebu Kılabe'den kadınlar veladan sadece azat ettikleri veya mukardeplik anlaşması yaptıkları şeye mirasçı olurlar 3151 3152 aynı 3153 Ebu Kılabe'den o ölen ve geriye oğullarını bırakan onların da malını ve azatlarını miras aldıkları sonra da oğullarının öldüğü kadın hakkında vela hakkı kadının asabesine döner buyurdu 3154 İbrahim'den vela hakkı kızlara değil sadece erkeklere aittir 3155 Hasan'dan o ölen ve geriye azatlı bırakan kadın hakkında vela hakkı oğullara aittir. Onlar ölünce vela kadının asabesine döner buyurdu. 3156 İbrahim'den kendilerine bizzat azat ettiklerinin dışında veladan kadınlara hiçbir şey yoktur. 3157 Ömer'in kızları onlar için hiçbir şey olacağı görüşünde değilim ama onlara bir şey vermeyi dilersem verebilirsin. 3158 Hişam'dan velayı mirası elde eden kimse elde eder. 3159 Hazım'dan Muharip kabilesinden bir kadın kölesinin velasını Abdurrahman bin Amr bin Hazım'a bağlamıştı. Derken kadın öldü. Bunun üzerine kadının akrabası olan Mevlalar Osman'ı dava ettiler. Hz. Osman da Azatlı Köle'den söylemiş olduğu şeye dair dilin istedi. O da delil getirdi. O zaman Hazreti Osman ona gitti. Dilediğin kimseyle Mevla'lık hükmü, akrabalık bağı kur dedi. 3160 İbn Ömer'den ve Vesselam velanın satılmasını ve bağışlanmasını yasakladı. 3161 aynı. 3162 İbn Abbas'tan vela ne satılır ne bağışlanır. Vela azat eden kimseye aittir. 3163 İbrahim'den Vela nesef akrabalığı gibi akrabalıktır. O ne satılır ne bağışlanır. 3164 aynı. 3165 yine aynı. 3166 İbn-i Abbas'tan. Kur'an'da belirlenmiş miras payları altıdan ibarettir. Biz onları avul ettirmeyiz, artırmayız. 3167 Eyüp İbnül Haris'ten. Kadı Şureyhe iki kız ile ana baba ve kocanın miras meseleleri hakkında dava götürüldü. O da bu hususta hüküm verdi. Sonra bu koca camide şurehten şikayetlenmeye başladı. Bunun üzerine Abdullah bin Rebah adam gönderip onu yakalattı. Şureyhe de gelmesi için haber saldı. Şureyhe gelince bu adam hakkında ne dersin dedi. O da bu beni zalim bir kişi zannediyor. Ben de onu şikayetini açığa vuran ve yaygın bir hükmü gizleyen günahkâr biri sanıyorum. O zaman adam yani şikayetçi koca ona iki kız, ana baba ve kocanın miras payları hakkında ne dersin diye sordu. O da malın hepsinin dörtte biri kocanındır. Ana babaya altıda iki pay vardır. Kalan ise kızındır karşılığını verdi. Bunun üzerine adam öyleyse bana neden noksan verdin dedi. Kadir Şureyhte sana ben noksan vermedim. Sana Allah noksan verdi. Üçte iki pay iki kızın altıda iki pay ana babanın dörtte bir pay kocanın. Böylece bu mesele yedi buçuk paydan ibaret olur. Yani senin miras meselen artıktır. Yani payları ortak paydan çoktur. 3168 Ehşabiden Ali, Ömer, Zeyd onlar şöyle dediler. Baba çocuğun velasını kendi tarafına çeker. 3169 Ehşabiden dede torunun velasını kendi tarafına çeker. 3170 Aynı 3171 aynı 3172 İbrahim'den o mukateplik bedelinin yarısını ödemiş ve hür kadından bir çocuğu sahipken ölen mukatep köle hakkında ben onun mutlaka çocuğunun velasını kendi tarafına çektiği görüşündeyim. 3173 Esvet'ten Hz. Ömer köle erkek hür kadınla evlenip de bu kadın ondan hür çocuklar doğurduğunda daha sonra da baba olan bu köle azat olduğunda çocukların velası babalarının mevlalarına döner. Bunun üzerine şurayı bu meselede daha önce vermiş olduğu hükümden dönüp bu hükmü kabul etti. 3174 İbrahim'den Hz. Ömer nikahı altında hür bir kadın bulunan kölenin bu kadından doğacak çocuğu annesinin azatlığı sebebiyle azat olur. Sonra baba azat olunca bu çocuğunu velasını kendi tarafına çeker. 3175 yine aynı 3176 aynı 3177 aynı 3178 Sehim bin Yezid el Hamraveden bir adam hiçbir mirasçı bırakmayarak öldü de kendisi onun hakkında halife olan Ömer bin Abdulaziz'e mektup yazıldı. O da mirasını maaşı kendisiyle birlikte almış olduğu kimselere bölüştürün diye yazdı. Bunun üzerine kendisi onun mirasını kahyalığında maaşı kendileriyle birlikte almış olduğu kimselere dağıttı. Bu bat bitti.